The Times is There parçayı dinlettik sizlere. Gezi Parkı özel yayını devam ediyoruz. Çevresel itiraflar haritasından bahsetmiştik. Bugün e, Gezi Parkı'na da muhtelif yerlere asıldı. Bildiğimiz kadarıyla bir süredir e, üzerinde çalışılıyor. Politik ekoloji çalışma grubu tarafından gerçekleştirilmiş bir çalışma bu. Boğaziçi Üniversitesi'nden İktisat Bölümünden Begüm kaynak şu anda telefon attığımızda. İyi akşamlar beygim hanım. Ve akşamlar. Merhabalar Begüm Hanım, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ee, şimdi aslında çevresel ihtilaflar haritası, çevre mücadelesinin ortaklaşması ve bunun biraz daha görü görünür kılınması amacıyla yapılan bir önemli bir dokümantasyon çalışması hatta bir haritalama çalışması da diyebiliriz isminden anlaşılacağı gibi. Bugün içinde de bu e, çevre mücadelesinin artık önemli kalelerinden biri olan e, Gezi Parkı'na da astınız. Ama biz tabii biz de, sizden yine bir e, girizgah niteliğinde bilgi almak isteriz. Nedir çevresel ihtilaflar Haritası'nın iyi amaçlar? Ee, aslında bu bizim e, çalışma grubu olarak yaklaşık bir, bir buçuk senedir üzerinde çalıştığımız bir e, proje. E, daha geniş çaplı bir projenin de e, Avrupa Birliği e, ekseninde e, ki bir projenin de Türkiye ayı hı hı. E, genel olarak aslında biz e, çevre mücadelelerini yerel örgütlerin ve çevre aktivistlerinin gözünden onların bilgi birikiminden yararlanarak bir araya getirmeyi hedefliyoruz ve bir kolektif çaba olarak ortaya koyuyorduk en başından e, itibaren hı hı. ve henüz çok başlangıç aşamasında ama bunu biz bir e, veri tabanı olarak aslında e, hayata geçireceğiz çok yakın e, zamanda e, şu an biraz hızlı yaygınlaştırmak için böyle bir e, işte statik posterini e, astık. E, eldeki liste de e, dolayısıyla e, bütüncül bir liste değil. E, amacımız e, hani bu hareketlerin, yereldeki örgütlerin, e, şu an hiç görünür olmayan e, hareketlerin ama birçok ortaklığı olan hareketlerin kendi girişlerini yapabileceği bir veri tabanı e, haline getirmek ve bu veri tabanı sayesinde de bir aslında paylaşım platformu oluşturmak. Bugünkü Gezi Parkı'ndaki ruha çok uygun bir şekilde. Çünkü aslında her hareket çok ortak noktalardan hareket ediyor. Aynı sistemin içerisindeki sorunlarla mücadele ediyor. Ve kimisi çok başarılı oluyor. Birbirlerinden öğrenme niteliğinde de bir platform olsun istiyoruz. Bir de dediğim gibi her hareketi kendi içerisinde daha fazla duyurmak amacını gidiyor. Akademisyenler, aktivistler ve toplum genel olarak kullanabilsin istiyoruz. Evet. Bu Tanrı dediğiniz gibi gezi ruhuna da epey yakın. Çünkü deneyimlerin paylaşılması ve e, hafıza çalışması gibi de esasında Or orada bütün olup bitenler ama iletişimin de sağlanması epey önemli tabii ki. E, farklı e, alanlara yayılmış politik mücadele arasında. Bu e, veritabanın statik haritası e, dediniz ee, araştırma ne kadar süre devam etti onu e, kısaca belki aslında, bahsedebilirsiniz aslında dediğim gibi biz bir buçuk e, sene önce e, başladık bu politik ekoloji çalışma grubunda böyle çok taslak bir liste oluşturduk sonra Hı. da genel olarak o taslak yani 100-120 e, tane liste vardı elimizde hani ya e, çalıştığımız ya gazete arşivlerinden taradığımız böyle e, mücadeleler e, direnişler e, O listeden e, daha sonra e, Bir yerel örgütleri O direnişlerin içerisinde olan insanları bulmaya çalıştık Ve e, veritabanı hem e, Oradaki mücadeleye e, Ana konu olan Metayı oradaki projeyi Bu kimi zaman bir e, mega proje oluyor Kimi zaman Hı. doğal kaynaklara erişimle ilgili bir problem oluyor onu onunla ilgili bilgilere erişmeye çalıştık. Hareketin çeşitli başlıklarını almaya çalışıyor aynı zamanda bir tabanı. Onun dışında işte mahkeme açılmış oluyor. O mahkemeyle ilgili süreçleri e, ilişkin bilgileri içeriyor Hı. Ve en son olarak da hani Diğer hareketlere de örnek olabilecek Şekilde e, çeşitli Sonuçlar e, elde edilmiş oluyor Ya da süreç devam ediyor oluyor O süreçle ilgili bilgiler paylaşılabiliyor e, Sonuçta bu bir Dediğim gibi e, data Bankası e, bir anlamda Ve aslında devamlı da güncellenebilecek Bir e, data Hı. bankası İstiyoruz ki e, her direniş e, Kendi data bankasından giriş yapsın ve bir anlamda da bu ileride arşiv haline de dönüşecek tabii yani sonuçta kimi direnişler başarılı sonuçlanmış olacak oradan öğrenen hareketler olacak ve bir dediğim gibi farklı aynı HES'lerle ilgili mesela birçok mahkeme ve birçok direniş hareketi var onlar kendi arasında tabii daha herhalde iletişim içerisinde ama çok daha uzakta. Tek başına mücadele etmeye çalışan evet. hareketler var. Biraz birbirinden öğrenme evet. şey. Peki Begüm'ün Gezi Parkı'dan nasıl bahsedebiliriz? Gene çevresel itiraflar haritasına dahil midir mesele Gezi Parkı? Tabii bizim taksi, Taksim düzenleme olarak geçiyor. Genel olarak aslında Gezi Parkı olarak nitelendirmeden daha genel çerçevede Taksim düzenlemesi olarak geçirdiğimiz bir Dört numaralı e, haritada Taksim Meydanı düzenlemeleri adı altında e, haritalandırmıştık. E, ve yani genel olarak tabii ki de bir adalet, çevresel adalet mücadelesinin bir parçası olarak e, görüyoruz evet. e, bunu. E, sonuçta e, bu projelerin arkasındaki çıkar ilişkilerini insanlar sorguluyorlar. Onun dışında doğa, yani bu doğa korumayı da bir temel hak olarak e, görüyorlar. E, ve e, toprağa, ağaca erişim hakkı istiyorlar. Topraklarına, ağaçlarına sahip çıkıyorlar. Ama her şeyden önce ki bütün bu bizim haritalandırdığımız e, listede hemen hemen çok ortak bir nokta. Kendi yaşama alanlarını ilgilendiren bir konuda karar verme mekanizmalarına müdahil olabilmek istiyorlar. Evet. E, ve sonuçta bu karar verme mekanizmasında söz hakkı e, istiyorlar. E, Gezi Parkı'nda da herhalde evet. e, temel ön plana çıkan şeylerden bir tanesi e, bu. Kesinlikle. Evet e, önemli bir nokta tabii bu bir de yani Gezi Parkı dışında sizin de söylediğiniz gibi doğal kaynaklardan mega projeleri işte HES'ler, maden ocakları bunların hepsinin e, yani çevre mücadelesi en geniş anlamıyla e, bir dokümentasyonu uğratabilmek bu harita sayesinde de epek e, anlamlı. E, bu noktada online olarak şu anda bu e, harita görülebiliyor mu? Bunu sormak evet. isterim. Evet Çevre İhtilafları.org no adresinde hı hı. E, veri tabanı yani harita mevcut. Hı hı. E, ilgili hani ne tür bir e, veri tabanı bu ne tür bilgiler e, alıyoruz e, yerel hareketlerden. Onun, forma erişim de e, mümkün. Evet yani veri tabanını paylaşmayı da önümüzdeki birkaç ay içerisinde gerçekleştiriyor olacağız. Şu an hani genel olarak haritayı e, ve e, ilgili noktaları e, ve o noktalar içerisinde çok basit bilgileri paylaşıyoruz. Hı hı. E, bir iki ay içerisinde dediğim gibi e, daha geniş e, çaplı bir paylaşıma e, gideceğiz ve amacımız yani en baştan e, beri amacımız e, bu haritanın e, herkes tarafından, yarar örgütler tarafından çevre avukatları tarafından e, bu tür mücadelelerin içerisinde olan herkes tarafından e, paylaşılmasıydı. Gezi Parkı o anlamda bize çok e, inanılmaz bir fırsat e, tabi sundu. Hı hı. E, o anlamda e, herhalde Türkiye'ye bir hı. fırsat e, sundu. E, o anlamda biz de aslında hareketli başlatan ve e, şu an orada olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet. Biz de size çok teşekkür evet. ediyoruz. Hı hı. Eh, kolaylıklar dileriz. Çok doğru bir zaman gerçekten. Orası için laboratuvar Anlaması da çok kullanıldı pek çok açıdan. Çevresel İhtiaflar haritasının da esasında zenginleşmesi ve aslında daha kuvvetlenmesi için de önemli bağlantılara sahip olduğunu düşünüyoruz. Taksim Gezi Parkı'nın. Bugün kaynak çok teşekkürler katıldığınız için. Yayınımıza. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Evet çevre ihtilafları haritasını konuştuk. Boğaziçi İktisat Bölümünde öğretim görevlisi olan Begüm Özkaynaklı Politik Ekoloji Çalışma Grubu siteyi bu, bu arada son bir hatırlatayım. Çevre İhtilafları.org sitesinden ee, Türkiye'nin pek çok bölgesinde işte madenlerden e, e, HES'lere e, pek çok çevre mücadelesinin örneklerini haritalandıran bir çalışmaydı bu.